''İnne salate kânet alel mü'minîne kitâbem mevkûte sadakallâhu'l-azînî'' Evet bir kardeşimiz namazı işlememizi istemişti. Bu mevzuya namazla hatırlayabildiğimiz kadarıyla ele alalım. Dinimizin ilk İslam'ın şartlarında Namaz hemen ikinci sıradır gelir. Birinci sıra zaten Müslüman olmanın. ilk şartı şehadet. Şehadeti getirdikten hemen sonra insanın yapması gereken şey namaz. Allah'a ibadet. Kulluğunun bilincinde olmak yani. İlk Allahü u Teala'yı tanıdığı anda Allahü u Teala'ya karşı secde etmek. Namazın içinde ve namaz hakkında nice hadisler varit olmuş, nice ayetler var çok fazla. Hepsini tek tek ele almaya kalksak belki seneler icap eder fakat biz bu mevzuyu devrimiz insanının, bugün insanının yaşadığı sıkıntılar itibariyle ele alsak namazın bir zor gelme durumu vardır. Yani namazı kimse inkar etmiyor. Belki o ned neden var düşüncesine belki bir sıfatı kafirane olarak arada bir kafaya gelebilir ama tekrar izale olur. Fakat bu kadar neden var olabilir, bu zor değil mi olabilir falan bunun gibi şeyler akla gelebilir. Namazın insana zor gelmesinin birkaç nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi insandaki tevehhüme ebediyettir, sonsuzluk yaşayacakmış gibidir. İnsan beş vakit namazla bile farz kılınmış değildir. İnsan içinde bulunduğu vaktin namazıyla farz kılınmıştır. Bir sonraki vakte çıkıp çıkmayacağını bilmediğinden henüz o vaktin namazı insana farz değildir. Fakat farz olan namazın da farziyeti nasıldır? Başta okuduğumuz ayet inne's-salate kanet alel mukminina kitaben mevku ta yazılmış bir farzdır diyor namaz. Ve kitaben ifadesi Kur'an'da kitabe yazılmış ifadesi, kütübe ifadesi eğer bir fiil bir amel için geçiyorsa bu size farzdır demekten 2-3 kat daha kuvvetlidir diyor tefsirciler. İki üç kat fazla kuvvetli. Normal farzdan daha kuvvetli demektir. Eğer kitabe, kütübe sizin üzerinize yazıldı kelimesiyle Allah bunu söylüyorsa. Farz kıldım demiyor, yazdım diyor. Yapacaksınız. Ve mesela hadisi şeriflerde çok çeşitli rivayetlerle gelen ''Beynel abdi vel kufri terkü Salah veya ''Beynel abdi ve şirki es salâh'' falan böyle çeşitli rivayetleri var. Bu genel olarak mana şudur. Kişi ile küfür arasında namazın terki vardır diye. İster hadislere bakalım ister fıkıh kitaplarına bakalım terkü salah diye bir ifade geçer. Namazın terki bakın namazı terk değil namazın birini terk etmesi demek bu. Kişinin namazı terk etmesi düşünülemez demişler. Böyle bir şey mümkün olamaz bir insan namazı terk edemez. Eğer birisi namaz kılmıyorsa namaz onu terk etmiş demektir. Kendisinin iradesiyle Allah-u Teala'nın verdiği bunca nimetlere karşı bir insanın şükretmemesi düşünülemez. Elinin, ayağının, başının, gözünün, burnunun, kulağının, bir tane dişinin şükrünü bir insanın eda etmemesi düşünülemez. Sağda solda yemek yiyoruz lokantada şurada burada. Hesabını ödemeden kim kalkıp gidebilir sıkıntı yaşamadan? Hırsız derler bir kere adamı. Yediğin yemeğin parası olur da onun acaba yemekte kullandığın alet, ağız... Bunun hesabı sorulmaz mı ahirette? Öde bakalım demezler mi? Giydiğimiz pabuca para veririz ayakkabıya da bu ayak nereye yürüdü? Bunun nerede ücreti demezler mi insan? Tabi bunun ücreti ödenebilir bir şey değildir. Bizim ödemeye kuvvetimiz de yoktur ama Allahü Teala hesabı hafif çıkarmış. Demiş ki beş vakit namaz sizin şükrünüzü yerine getirdiğiniz, ücretini ödediğiniz bir şeydir artık. Esasatta namaz işte biz cennete gireceğiz günaha girmeyelim falan bu düşünceler vardır da bunun için söylenen şey büyük İslam alimleri tarafından büyük İslam alimi tarafından namaz bir kere mukaddime-i nimeti lahikadır. Netice-i nimeti sabıka değildir ki yani gelecekte verilecek nimetlerin ücreti değildir namaz. Namaz geçmişte verilmiş şeylerin şükrüdür ancak onun ücretidir. Zaten verilmiş olanı ödemeye çalışıyoruz biz. Bizim elimizde huylı insanu insanı ayetince insanı bir zayıf yarattık, aciz yarattık, güçsüz yarattık, fakir yarattık. İnsanın bir şey ödemeye gücü falan yetmez Allah-u Teala. Tabi orada da bir başka alim İslam'ın beyanı falan devreye girer. Bu antiparantezdir ama böyle içli bir şekilde sorar yani siz Allah'a ne verdiniz ki kabir azabından bu kadar emin yaşıyorsunuz? Ne verdiniz Allah'a böyle rahat yaşıyorsunuz? diyor. Ve namazda üzerinize farz kılınmış bu mevzuda böyle ileri derecede farz kılınmış bu mevzuda gevşeklik gösterilemez. Kişi ile küfür arasında namaz vardır denecek kadar ileri gidilmişse namazı terk eden kafir olur demiyor ama kafir ile arasında bir fark kalmamıştır bunun. Fiilen kalmamıştır. Niyet olarak birisi Allah'a iman etmiş bu bir var ama fiilen bir kafirle namazsız bir müminin yaşantısına baktığında... Hangisi mümin, hangisi kafir ayırt etmek mümkün olmuyor. Allah öyle bir Müslümanlıktan Müslümanı muhafaza buyursun. Öyle Müslümanlığı makbul saymaktan muhafaza buyursun. İmansız amel, amelsiz iman makbul değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Bu amelsiz imandır. Makbul olmayabilir Allah katında. Hasılı kelam. Namazın bu kadar ehemmiyetli olduğu halde zor gelmesi varlık bu kolay aslında bakıldığı zaman ama günde çok bir yer tutan bir ibadet olmamasına rağmen çok zor gelmesinin bazı kişilere bazen zor gelmesinin birçok sebebi olabilir Allahü Teala emrettiği ibadetin de kula nasıl geleceğini biliyor bana diyelim zor geldi namaz zor gelen insan var bana da geldi e bu bana Allah bunu kitabında söylemez mi zor gelecek e söylüyor ve isteginu bi ve Nasıl yardım isteyin? Sabır ve namazla yan yana koymuş. Sabır çeşit çeşittir. Dört çeşit sabır vardır. Bunlardan bir tanesi ibadette sabırdır. Ve işte namaz namaz devamında. <gülüyor> Bu huşu içinde olmayanlara, Allah'a hakkıyla saygı duymayanlara ağır gelir diyor. Demek bunun en azından sebebini bulduk. Hastalığın sebebini bulmak tedaviye bir adım atmaktır. Sebebini bulduk. Ağır geliyor. Sebebi ne? İlla alel Allah'a hakkıyla saygı duymuyorsun sen. Allah'a hakkıyla saygı nasıl duyulur? Bir insana biz saygıyı niye duyarız? O adamı tanırız. Saygıya bu adamın layık olduğunu düşünürüz. Öyle saygı duyarız bir insana. Tanırız öyle duyarız ama. Tanırız da saygı duyulmayacağına karar verirsek de duymayız. Fakat ona duyulacak saygının yolu onu tanımaktan geçer. Eğer onu tanımadan biz birine saygı duyuyorsak o bizim kendimize saygımızdır. Kendi karakterimize saygımızdır. Adam hak ediyor mu bilmiyoruz. Kendi karakterimize saygıdan tanımadığımız adama da saygı duyuyoruz ama o hak ediyor mu bilmiyorum. Hakiki saygıyı o hak ediyorsa duymaya başlarız. Dolayısıyla insanın Allahü Teala'yı tanımadan Allahü Teala'ya saygı duyması mümkün olmayacağından bu insana namaz ağır gelecektir. Çünkü kimin karşısında başını yere koyduğunu bilmiyor. Kimin karşısında bel büktüğünü bilmiyor, kimin karşısında şükrettiğini bilmiyor, nasıl bir gücün kulu olduğunun farkında değil... Nasıl bir inna Allahu ala şeyin kadirin, her şeyin üzerinde kuvvet ve kudret sahibinin, la la kuvvete illa billahin, karşısında durduğunun farkında değil. Nasıl bir münezzehin, nasıl bir hiçbir şeye muhtaç olmayan ve istemezse hiç kimseyi kendinden başkasına muhtaç etmeyen birinin karşısında durduğunun farkında olmamış insana namaz ağır gelecektir elbette. Fakat siz çok sevdiğiniz çok iyi tanıdığınız, çok yüksek mevkide birine, günde size 5 saat randevu verse 6.sını ararsınız. Çünkü tanıyorsunuz, seviyorsunuz, mevkisi çok yüksek, gücü, kuvveti, iktidar ve itibarı çok yüksek. Allah bütün güç, kuvvet, iktidar ve itibarların yaratıcısı olması hasebiyle, değil günde 1 saat, 24 saate acaba 50'ye çıkaramaz mıyız düşüncesine girebilir insan tanıdığı ölçüde. Tanıdığı ölçüde budur. Ebu Hureyre radıyallahu anhini rivayet etti hadis şerifte. Resulullah aleyhisselatu vesselamdan duydum dediği. Günahları böyle sular gibi temizleyen, insanı muhteşem bir sahili selamete çıkaran, öyle bir hadisi şerif aktarırken nedir bu? Üç şey var. Üç şey. Bu kesre tılhuda Bu ikincisi e, ilel masajdi. İsba hulbudiy ala Abdest uzuvlarını abartıyla yıkama. Abdest uzuvlarını yıkarken daha yükseklere yıkama. Kendisi kolunu tepeye kadar sıvardı, sen mübalağa yapıyorsun diyenlere ben Resulullah'tan duydum, mübalağa yapın dedi, ondan yapıyorum derdi. İkincisi ve kesretil hudâ ilel ve mescitlere ne kadar uzak olursa olsun adım çokluğu. Mescit biz mevzuyu arabi ıstılah değil de lügavi manası içinde ele alırsak secde edilen yer demek. Yani cemaatle namaz kılınan yer. Yani cemaatle namaz kılmaya uzak da olsa gitme oraya. Onu bekleme geç de olsa veya. Bunun gibi cemaatle namaza yürüme. Ve üçüncüsü. İşte bu üçüncüsü de mevzumuza bakan <gülüyor> Namazdan sonra diğer namazı intizar etme Bir daha bir farz namaz gelse de karşımıza Rabbimizin huzurunda bize borç yazdığı şükrümüzü eda edebilsek düşüncesi içine girme. İşte bu üç şey varsa bu insan pırıl pırıl olur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu üç şey nasıl olacak ama? Bu da tat almaya bakar. Tat neye bakar? Duymuşunuzdur belki bu da hadisi şerifte yine üç tane. Sallasun men kunn feehi vajda halawat alima. Şu üç şey yapan imanından tat alır. Şu üç şey yapmanın içinde en takuna illah gelir. Önce Allahü Teala'yı en takune, ay yuhb belmar alla yuhbhu illa Önce, önce, önce, önce Allahı sevecek. İkinci olarak da Allah'tan başka hiçbir şeyi Allah için olmadıkça sevmeyecek. Yani bir Allah'ı sevecek, ikinci Allah ve Resulü için insanları sevecek. İnsana karşı olan sevgisinde nefsine zerre kadar yer varsa İbrahim Ethem gibi dayanamayıp da o hissettiğinde oğlumun sevgisinin nefsime düşen tarafı seninle olan muhabbetimi gölgeliyor ya Rabbi. Al onu bende dediği zaman 23 yaşındaydı sanırım oğlu ya da 21 gözleri önünde yığılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam yaşın gençti ve yalnız Allah için sevecek. Üçüncüsü Allahü Teala diyor bir kimseyi küfürden kurtardıktan sonra ve yekraha eyuuda fil küfr. بعد اذا انقذه الله oradan tekrar kurtulduktan sonra bir daha küfre dönmeyi, kemaya yekraha eyuuda fin nar. ateşe girmek gibi görecek. Bunu biz sıfat-ı küfür olarak alırız. Yani bizi bir günahtan kurtardı, bir küfür sıfatı, bir kafir sıfatından kurtardı. Harama bakmaktan kurtardı, gıybet etmekten, haram konuşmaktan çıktık bir kenara kurtulduk. Bir daha ona dönmeyi, bir daha haram bir şey konuşmayı ağzımıza ateşler sokuyormuş gibi yanarak, bir daha harama bakmayı gözümüze kıvılcımlar çarpıyormuş gibi korkarak, bir daha haram duymayı kulağımıza kurşunlar döküyormuş gibi korkarak, böyle karşılamalıdır diyor. Bu üçünü yapan imanından tat alır. Bu üçünü yapmayan imanından tat alamaz. Dolayısıyla imanından tat almayan anama ağır gelecektir. Rabiatül adeviyenin dediği gibi Allah'a isyan ediyorsun. Emirlerini dinlemiyorsun. Allah'ın emirleri varken şeytanın emirleriyle meşgul oluyorsun. Ama Allah'ı seviyorum diyorsun. Seviyor görünüyor. Bana şu canı veren Allah'a yemin ederim yaptığın anlaşılır iş değildir. İnanılır şey değildir yaptı. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا وَعَطَعْتَ Seviyorsan sadık olacaksın. Seviyorsan onun emirlerine boyun eğecek, onu dinleyeceksin. اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُضِعُ Seven sevdiğine muti olmaz mı? Seven sevdiğinin emrinden çıkar mı? Seven, bu benim üstüm diyen, bu benim amirim diyen, bu benim Rabbim diyen, onun emrinden geri kalır mı? Evet bu bir riya ifadesidir diyor. Böyle bir insanın imanından, hayatından tat alması mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla bir insan ben Allah'ı seviyorum o benim amirim diyorsa, amiri Allah olanın emrini, emrini dinlemiyorsa amirinin, bu insan onu amir olarak diliyle kabul ediyor, fiiliyle isyan ediyor demektir. Davranışlarıyla isyan ediyor demektir. Allahü u Teala'ya Allah dediği halde başka şeylere ilah deyip onların peşinden ayrılmıyor demektir. Başka şeylerin peşinde serfuru ediyor demektir. İslamiyet'i tanımlarken, demin gördük kitabını Mevdudi'nin bir yerde İslamiyet'i tanımladığı çok hoşuma gider. İslam insanı insanın hakimiyetinden alır, Allah'ın hakimiyetine verir. İslamiyet budur diyor. Allah'a köle olmayan başka şeylere köle olur. Allah'a köle olan başka şeylerin esaretinden kurtulur. Ama evet birinin dediği gibi biz kul muyuz? Biz kul isek, nerede biz köle ise Allah'ın kölesi isek bunun tasması. Bizi başka yerlere gitmekten çekmiyorsa ona kölelik. Bu nasıl kulluk, bu nasıl köleliktir? Bu nasıl başka şeylere köle olup da efendisini tanımamanın ifadesidir? Dolayısıyla insan efendisini tanıyacak. Şimdi bu tanıma mevzuna gelirsek. Mevzu tanımaya yani saygılı olup tanımaya bakıyor. Allah'a hakkıyla saygı duyma ne demektir? Yine ayete bakacağız. Bir başka ayeti hem tefsiri olarak şu vakayı ifade edelim. Avrupa'nın ikinci Einstein'i denilen bir adam vardır. Sir James John. Hristiyan dinine bağlı bir adamdı. Temiz bir adamdı. Kendisi astronom veya astrofizikçi dehaydı. Bir de Mısırlı bir alim vardı İnamullah. Arkadaş bunlar o da alim o da alim. Kendi, içli, kendi dallarında. İnamullah anlatıyor bir gün Sir James'i gördüm. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, Sir James kolunun altında şemsiye hızlı hızlı yürüyor, açmayı akal edemeyecek kadar dalgın. Önüne çıktım, efendim ne yapıyorsunuz dedim, bu ne dalgınlık, bu ne kendini bilmez, bu ne vurdum duymazlık etrafa karşı. Kolunuzun altında şemsiye var, yağmura karşı açmıyorsunuz. Neden acele ediyor, neye dalgın? İnanmı Allah çekil önümden dedi, kiliseye yetişeceğim. Ayinimi kaçıracağım haftalık. Efendim anlamıyorum dedim. Sizin gibi insanlar bu bilim adamları, bilim adamı oldukça imanından olurken siz daha fazla iman ediyor, daha fazla dininize bağlanıyorsunuz. Sebebi nedir bunun dedim. İnamullah geciktim dedi yarın bu saatte benim eve gel rahat rahat oturalım çay içtiğinde açıklarım. Ertesi gün o saatte gittim. Kendisi gibi böyle nurlu olan çocuğu var o açtı kapıyı. Girdim içeri teleskobunun başında Pascal gibi o Sir James teleskoptan bakardı gökyüzüne semaya Allah'ın kudretine hayret eder gözleri yaşarırdı teleskobun başında. Böyle kalbi bu mevzuyu açık bir insandı. Ve bana anlatmaya başladı bu soruma nispeten. Gökleri anlattı semayı anlattı kendi baktığı yeri anlattı, oradaki kuvvet ve kudretlerin durumunu anlattı, dünyanın kainatın yanında bir toz gibi kalmasını, süpernovaların kilonovaların çeşit çeşit patlamalarının yanında, dünyanın bugüne kadar yüzde bin defa yok olması gerektiğini anlattı. Bu kadar şeyler, dünyanın hızını, güneşin hızını, 70 bin kilometre dönen güneş, 108 bin kilometre hızla giden dünya, biz üzerinde bir rahat bir şekilde yatak gibi yatıyoruz. Sizin için bir döşek yapmadık mı dünyayı? Demiyor mu Allah? Bu kadar böyle yapmış. Bunları görünce, bu kadar şeyi bilince, anlattıkça coştu coştukça anlattı. Bunları bilip de insanlar esas nasıl iman etmez inamullah ben onu anlamıyorum dedi. Bunları görüp de bir insanın, öğrendikçe bir insanın, bildikçe bir insanın daha fazla iman etmesi gerekmez mi dedi. İnamullah ben ayeti söyledim o zaman diyor. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan hakkıyla korkanlar, ona hakkıyla saygı duyanlar, ilimli kullarıdır ayetini okudum diyor. Bir an dondu, bana döndü. Bunu dedi Muhammed mi söylüyor? Ayeti kerimetir kerimedir dedi. O mu getirdi ayet diye? O getirdi. O zaman sen şahit ol İnamullah. Muhammedur Resulullah dedi. Gözümün önünde iman etti adam diyor. Bildikçe iman etmesi gerekmez mi demek hakkıyla saygı duymak allah Teala'ya onu tanımak, onu öğrenmek, onu bilmekten geçiyor. Demek insana namaz zor geliyorsa böyle bir kuvvet ve kudretin karşısında boyun eğdiğini bilmiyor demektir. Kainatı tanıyacak, Allah'ın yazılı kitabı Kur'an'ı okuyacak, yapılı kitabı kainatı okuyacak, Kur'an'ın tercümanlığını yaptığı kitap olan kainatı okuyacak. Okuyacak ki Rabbini tanıyacak. Fenzur ila aza rihmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine bak. كَيْفَ يُحْيِي الْأَرُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Nasıl ölümünün ardından yeryüzünü diriltiyor. اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى İşte ölüleri de böyle diriltecektir. Nasıl bitkileri, köklerini, gövdelerini aynıyla, yapraklarını, meyvelerini misliyle iade ediyorsa Allah bedeninizi aynıyla, ruhunuzu aynıyla, belki cisminizin bir durumda misliyle iade edecek, bir daha haşredecek, bir daha toplayacak, hesap meydan alacak ve namaz da sorguya başlayacaktır. Hadisi şerif buyuruyor. bihil abd. Kulun ilk sorguya, ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Namazı namazı olmayanın diğer amellerine bakılmayacak diyor. Allah'a borcunu ödememiş adam. Başka neyine bakılır ki bunu? Bakılmayacak. Rezil yaşamış demektir. Hayatını karanlıklar içinde sürdürmüş demektir. Namaz kılmamış Allah'ın secde nasip etmediği insan, nasibini aramadığı için nasibi, nasibini bulamamış insan. Allah huzuruna böyle gitmekten muhafaza buyursun. Allah açık hesaptan muhafaza buyursun. İlk gittiğinde namaz sorulacak. Ve namazlarda eksik var ise tamamlanmaya çalışacak nafilelerden. Tamamlanmazsa farz namazlar kul açık hesaba, detaylı hesaba alınacak. Hayatının her anı didik didik edilecek. Allah aşkına Allah oradan muhafaza buyursun yani kimin yok izlisi saklısı Allah öyle bir hesaptan muhafaza buyursun eğer namazlar tamsa yüzeysel olacak didik didik edilmeyecek Allah'a borcunu ödemiş adam Allah'ın karşısında artık hoş görülen bir adam muafiret buyursun Allah-u Teala dolayısıyla işin bir diğer yönüyle namaz namaz namaz kılan da namazını geliştirmen amına ne yapacak? İnna salatetenha anil fâshây ve almunker. Namaz insanı kötülüklerden alı koymuyorsa namaz değildir. Kıldığı namaz iki namaz arasına arasına aydınlatmıyorsa, diğer namaza kadar aydınlanmıyorsa, dünya hayatını dahi aydınlatmıyorsa, manevi bir cennete ona yaşatmıyorsa, o kıldığı namaza da bir daha dönüp bakması icap eder mi? Ve ekber. Çünkü devamında ayetin bu Allah'ı zikrinin en büyüğüdür. Onu hatırlamanın ve onu anmanın en ilerisi namazdır. Ve ekber <gülüyor> diyorsa, namaz bunun en ilerisidir diyorsa ve insan en büyük zikri, en büyük anmayı namazla yaşamamışsa ayetin tarif ettiği namazı kılmıyor demektir. Kur'an'da bir tane namaz kılın emrini bulamazsınız. Namazı dosdoğru kılın dışında emir bulamazsınız Namazı kılın demez Namazı namaz gibi kılın Allah'ın karşısındasınız ona göre Bulunun orada Melekler ona göre çıkarmaya çalışıyor Bir rivayette bu konuda farklı rivayetler var Fakat biz nasıl Mevkice devletin mevkicisinde Üstün birini, birinin Olduğu makama çıkıyor olsak Kendimize dikkat ederiz Giyinişimize dikkat ederiz halimize dikkat ederiz mahkemeye çıkarken şuraya buraya çıkılırken dikkat edilir birçok şeye dikkat ederiz büyük mevkide birinin yanına çıkıyoruz deriz Allahü Teala'nın karşısına çıkıldığında bu kadar dikkat edilmiyorsa mevkileri yaratanın hakimler hakiminin karşısına çıkıldığında bu kadar dikkat edilmiyorsa insan daha namazda ne yaptığını anlayamamış demektir yani. Hazreti Ali bu deniyor ki daha abdest alırken yüzü bembeyaz kesilirdi Sapsarı kesilirdi. Ne oldu ya Ali dendiğinde Rabbimin huzuruna çıkacağım ben birazdan ödüm kopuyordu. Heyecandan tir, tir titriyor. Allah'ın huzuruna çıkaracağım çıkacağım diye. Es salatu mümin. Namaz müminin miracıdır. Miraç Allah'la perdesiz görüşmek demek. Perdesiz görüşme yeri orası. Görmüyoruz diye huzuruna bizi almadı değil. İşte ihsan şur. İhsan şuurunun manası bu. Huzurundasınız. Siz onu görmüyorsunuz ama o sizi görüyor ya. O kadar yakından bizim ifademizle ancak, değil ki elfazdan böyle diyoruz kelime yok bunu tarif etmeye. O kadar yakından nazar ediyor ki, o kadar içimizden nazar ediyor ki, o kadar kalbimize yerleşiyor ki, yerlere göklere sığmadım, bir veli kulumun kalbine sığdım dediği veli veli yapan en mühim veli veli yapan namazdaki ahvalidir. Namazda başka yerlere karşı kapanır. Ne nice cezatlar anlatılıyor. Dururdu 20 dakika namaza duramadığı olurdu. Kıbleye döner öyle dururdu kıbleye. Dönerdi ya Rabbena derdi. Ya ilahana derdi 20 dakika sonra Allahu ekber dediğinde camlar, duvarlar zangırdar dedi. Allah'ın büyüklüğünü eve dahi ilan ettirirdi o. Namaz böyle namaz olmalı. En azından hedef böyle olmalı. İyi ki biz o zatların namazının kuvvetini Allahü Teala hissetmiyor da namaz kılabiliyoruz. Yoksa atarız bir kenara namazımızı. Olmadı bu diye. Dolayısıyla insan o huzura çıkıyorsa o huzura layık olmaya çalışmalı. Melek Allah tarafından da emir buyruluyor. Bu kul benim huzuruma geldiğinin bilincinde değil. Günah münah de, tanımayıp namaz arasında işliyor bir de o günahlarla huzuruma geliyor. İşlediği günahlardan utanmadan huzuruma geliyor. Şunun günahlarını indirin bu huzur böyle kötü çıkmayı kabul etmez diyor Allah. O huzura saygısızlık öyle gel. İndirin günahlarını günahlarıyla gelmesin. Günahlar indiriliyor huzura çıkılıyor. Namazdan dönerken... Melekler günahları tekrar yükleyeceği sırada Allah onları bir daha yükletmem diyor. Benim şanıma yakışmaz. Böyle şanlı bir Rabbin huzuruna çıkılıyorsa bizim de kendimize, insanın da kendisine neyi yakıştırdığına, neyi yakıştırmadığına dikkat etmesi icap eder. Çok dikkat etmesi icap eder. Ve işte buyruluyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a sorulduğunda. Ya Resulallah mümin falan günahı işler mi? Zina eder zani olur mu? Cinayet işler cani olur mu? Cürm işler mücrim olur mu? Mümin bunları yapar mı? Mümin onu yapar yine mümindir. Mümin diğerini de yapar yine mümindir. Öbürünü de yapar yine mümindir. İmanından olmuyor ya. Günahının günah olduğunu biliyor ya mümindir bu. Ya Resulallah mümin namazsız olur mu? Rahmet peygamberi en acı baskıların, en acı galis sözlerin karşısında... Sükûnetinden hiçbir şey kaybetmeyen, gönlünün lüyûnetinden, yumuşaklığından hiçbir şey kaybetmeyen, o peygamber ayağa kalkıyor, yumrukları sıkıldı yüzü kızardı deniyor. Asla dedi. Mü'min namazsız olmaz dedi. Zira diğerleri zinadır, cinayettir, hırsızlıktır, yalandır falan bunlar şahsların, kulluğun gerekleri. Yani kulun kul olmasını gösteren şeyler. Zaaf bunlar. Kul kulluğunu öyle anlıyor. Zaaf. Zaaf. Allahü Teala eğer siz günah işlemeseydiniz ben günah işleyen cedid bir kavim yaratırdım demesindeki sır bu. Kul kulluğundan dolayı günah işleyecek. Aciziyeti var bunun. Yücelten, insanı yücelten peygamber dışında nebiler dışında insanların en yücesi olan sahabileri yüce yapan şey tövbelerinin yüceliydi. Günahı vardı bunların. Tövbelerinin yüceliğiyle o mertebeleri yakaladılar. Dolayısıyla bunlar kulluğun zaafinin zaaf olarak getirdiği şeylerdir. Allahü Teala haşa vekella bunları yapmaz. Haksız yere can almaz. Zina'dan falan, hırsızlıktan, yalandan beridir Allahü Teala. Bunlar kula has şeyler ama namaz kılmamak namaz kılmamak Allah'a hastır. Kul namazsız olamaz kulluk etmemek Allah'a hastır. Kul namazsız olamaz. O yüzden Efendimiz mümin namazsız olmaz buyuruyor. Ve bu mevzuda namazın o ciddiyeti mevzunda duyduğunuz mevzulardır ama yine de dinleyin. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatılırken o İranlı bir ateşgede tarafından bıçaklanırken böğründen namazdaydı. Namazı oluk oluk kanı aktığı halde bitirmek istedi. Defalarca bayıldı, gözü kapandı, gözü açıldı. En son kapandı. Bugün 2-3 ayda uyanırlar öyle komadan, öyle komaya girdi. Uyandıramadılar. Ömer gibi birisi vefat ediyordu. Anadolu'nun 35 kat büyüklüğündeki yerin halifesi başkanı vefat etmek üzereydi. Asaptan genç biri girdi içeri. Dediler ki Ömer'i uyandıramıyoruz. Namaza çağırın dedi uyanır. O komodaki insanın kulağına eğildi birisi, es-Saleh ya emirel mü'minîn'' ''Namaz ey müminlerin emiri'' deyince gözü açıldı diyor. ''Namazım'' dedi bir daha kalkmaya çalıştı. Hassasiyete bakın. Namaz dendiğindeki, Hz. Ali uyuşturucu mu var o gün, vücuda saplanmış demir parçasını, ok, İlerisi sivri gerisi değil, çekince organları da alır. Nasıl çıkaracağız bunu? Acıya dayanılmaz. Namaza durayım çıkarın dedi. Namazda çıkarılan okun acısını hissetmedi. Huzuru deyken başka şey hissetmiyordu Allah'tan başka. Ve daha niceleri böyledir. Abbad İbn-i Biş radıyallahu anh'ın falan yaşadığı diğer asabı bedirdir bunlar. O sahabiyle. Nöbetteki sahabi uyuyakalmış. Kendisi namazda. Namazdayken bir kafir bunları takip etmiş. Gece uzaktan ok atıyor. Abbat abbad ya da yanındakine Ok saplanıyor. Namazdayken ok saplanıyor. Kolunun olduğu yere mi ne saplanmış? Ölümcül değil. Namazını bozmamış. İkinci ok geliyor. O da saplanıyor namazını bozmuyor. Üçüncü ok geliyor o da saplanıyor. Ondan sonra dayanamıyor. Ve o zaman oradaki diğer sahabe uyanıyor. Bana niye haber vermedin diyor. Neden bozmadın Namazımı devam ettirip, ettirip Allah'ın huzurundan saygısızca ayrılmak istemedim. Bozup da Allah'ın huzurundan saygısızca ayrılmak istemedim. Onun huzuru böyle terk edilmez. Allah'ın huzurunda yediği ok karşısında yüzünün şekli değişmiyordu. Okuduğu surede duraksamıyordu. Basit mevzular karşısında namazı darmadağın olan biz nerede... Ok yediği halde umrunda olmayan o insanların durumu nerede? Fakat bu insanların durumu bize gösteriyor ki öyle de namaz kılınabiliyor demek. Ki. Namaz hakikaten miracı bize getirebilir bir şey demek. Ki. Öyle de kılınabiliyor. Nitekim. Farzdan çok aşağıya hemmiyette olan nafile namazlarda bile bunların hassasiyeti gösteriyor ki çok hemmiyetli bir şeydir bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl namaz kıldığı falan. Bütün rivayetlere bakıldığında görülür ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağlamadan kıldığı, gözünden yaşakmadan kıldığı hiçbir namaz yoktur. Her namazı öyle kılardı bunlar. Ve nafile namazların birisinde Abdullah İbni Mesut radıyallahu anh salleytume en nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Resulullah namaz kılıyordu ben de onunla durdum arkasında cemaat oldu nafile namaz bu kılmaya başladık o kadar çok sure okudu ki orada sayıyor bakaraydı, âli imdandı, nisaydı, maideydi o kadar çok sure okudu ki fehememtu bi emrin suin içimden Kötü bir iş yapmak geldi. Sonra rükûye gitti. Rükûda kıyamda durduğunun daha azı durmadı. Sonra secdeye gitti rükûda durduğundan az durmadı. İki rekat namaz kıldık. Abdullah İbni Mesud diyorum. Kur'an'ı ondan dinleyin. İbrahim'in bana getirdiği gibi okuyor diyen sahabi diyorum. Böyle bir sahabi. Abadile-i Erba'dan, dört büyük müçtehid sahabiden veya Abadile-i Seb'a'da diyebilirsiniz. Yedi büyük Abdullah'dan. Bunlardan biri olan Abdullah İbni Mesud. Müctehid sahabilerden olan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Fehemmemtü bi emrin su diyor. Aklıma kötü bir iş geldi. Ne geldi diyorlar kötü bir iş. Onu öyle bırakıp gidecektim namazda. Öyle bir ağır geldi. Hani birinin ifadesiyle namaz kılmaktan ayakları şişen bir peygamberin uyumaktan gözleri şişen ümmetiyiz. Layık olamıyoruz bir türlü. Nasıl namaz emrediliyor? Nasıl namaz kılıyor? Allah'la irtibatını merak eden, ne derecededir acaba benim Allah'la takvam diyen, kaviyim diyen, durumum diyen insan namazına baksın. Namazda Allah'la ne kadar münasebet hissediyorsa işte o kadardır onun durumu. O kadar ehemmiyetli, hayata konulmuş ana mesele namaz. Şükrün gereği, ibadetin ana özü namazdır. Her türlü ibadetin genelini içinde toplanamaz. Nasıl ki Fatiha Kur'an'ı içinde toplamıştır, namaz bütün ibadet çeşitlerini içinde toplamıştır. Çünkü şükür nimetin cinsindendir diyor. Maddi bir nimet aldıysan bunun ödemesi maddi olacaktır. Ya takasla ya takas edilebilecek bir şeyle, parayla işte bu. Nimetin cinsi kendine indendir. Allah bize el ayak verdiyse şükrü bunlarla eda edilecektir bunu. Burun baş alın verdiyse şükrü bunu bir yere koymakla eda edilecektir bunu. Cinsi kendine nevinden olacaktır nimetin Allah muhafaza ama verilen ceza da o neviden oluyor. Cezası da çok şiddetli. Namazın cezası namazın sırf namaz kılmamanın cezası değildir. Allah'ın ana emrine muhalefet etmenin cezasıdır. Allah'ın emrini tanımıyorum demenin bir cezasıdır. Çünkü tek bir namazı kaçıran, bilerek kaçıran yahut bilerek kazaya bırakan bir kimse seksen hukbe ateşte yanar diyor. Yıldan uzun bir şeydir. Hiç namaz kılmayan insan var doğru düzgün. Kabul olunmayacak namazlar var. Çünkü öyle kişiler var ki öyle namazlar var ki ahirette onların namazları alınacak yüzlerine çarpılacak. Namazlarını yüzlerine çarpacağız diyor. Çünkü Allahü Teala bize bizden nasıl bir namaz gidiyor acaba? Bir zarf geliyor, üstünde namaz yazıyor. Şunun namazı, bunun namazı, Ahmet'in namazı, Mehmet'in namazı, zarfın içi boş çıkıyor. Namaz diye bir şey göndermiş ama. Hiç namazda namazlaşmamış, hiç namazda Allah'ı hissetmemiş, Allahu Ekber dediğinde büyüklüğünü hissetmemiş, Elhamdülillahi Rabbil alamin dediğinde alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ettiğini hissetmemiş. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la derken allah Teala'nın izzetini, azametini ve yüceliğini içinde bulmamış. Bir asrın müceddidinin ifade buyurduğu ben tek bir secdemde subana rabbiyel alâde bir sefere mahsus bütün hazineleri açıldı. Sahabiye her seferinde açılıyordu. Öyle bir hale getirilebiliyor demek ki namaz. Öyle bir şey yaşanabilir namazda. Yeter ki insan çalışsın. Nasıl ki dünya mamelekini kazanmak için çalışması icap ediyor. Ahiret mamelekini kazanması için de çalışması icap eder. Allah'la irtibat kuracaksın. Var olmuş, var olan, var olacak her şeyin, yokluk aleminin bile sahibi Allahü Teala'nın karşısında duracaksın. Onunla irtibatını yenileyeceksin. Öyle büyük bir zatın karşısında sen küçüklüğünle el pençe divan duracaksın. Dikkat icap eder. Çalışma icap eder. Konsantrasyon icap eder. Motive icap eder. Allahü Teala'nın karşısında kendi küçüklüğünü hissetme, aciziyetini, fakriyetini hissetme icap eder. Bunu hissetmeyen insan namazında namazlaşamayacak. Belki Allah muhafaza buyursun öyle bir akibetten ibadetleri ahirette Allah tarafından yüzüne çalınacaktır. Böyle ibadet olmaz diyecektir. Böyle şükür edilmez diyecektir. Muhafaza buyursun öyle bir halde. سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم وأكرر دعوهم إن الحمد لله رب الفاتحة